Efendim hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ayakta kalanlar var, sabredebilecek misiniz bana bir buçuk saat diye merak ediyorum. Önce onu sorayım, sabredebilir misiniz? Peki. Ayağınıza sağlık, sağ olun, var olun. Bu cumartesi günü havada biraz güzel baktım. Kış, aralık ayına göre oldukça keyifli, gezmesi güzel olan bir hava. Ama buna rağmen buraya kadar gelmesiniz, bir buçuk saat bana sabredeceksiniz. Sağ olun, var olun, ayağınıza sağlık. Önemli bir konudan konuşacağız bugün, psikolojik dayanıklılık meselesi. Bu konu normalde de önemli bir konu çünkü insan nasıl beden sağlığına dikkat etmesi gerekiyorsa ruh sağlığına da dikkat etmesi gerekiyor. Nasıl beden sağlığını muhafaza etmesi için bazı şeyleri bilmesi, bazı noktalara önem göstermesi gerekiyorsa ruh sağlığında koruma noktasında bazı şeylere dikkat etmesi gerekiyor. Yalnız beden sağlığıyla alakalı çok sık söylenen bir şey var. Önemli olan hasta olmadan sağlıklı yaşama meselesi. Çünkü hasta olduktan sonra türlü sıkıntılar yaşıyorsunuz, acılar çekiyorsunuz, tedavi süreçlerine giriyorsunuz. Ve sonrasında yüzde yüz iyileşip iyileşmemek soru işareti illaki bedende bir iz kalıyor. Ruh sağlığıyla alakalı bu daha fazla bir gerçek. Yani asıl olan insanın ruh sağlığı problemi yaşamadan doğru sağlıklı, ruh sağlığına uygun bir hayat yaşaması ve iz kalmadan ruhunda olumsuz bir iz kalmadan bir acı çekmeden ruh sağlığı anlamında bir süreç götürmesi. Bu noktada özellikle kış aylarında çok söylenen bir şey var. Nedir söylenen şey? İşte kar yağsa da mikroplar kırılsa çok fazla mikrop dolaşıyor. Aman mikrop bulaşmasın size. Aman hasta insanları öpmeyin, sarılmayın vesaireni Niçin? Çünkü hakikaten inanılmaz şekilde mikropun dolaşması söz konusu. Bu noktada da Televizyonlar gidiyorlar doktorlara, tavsiye almaya çalışıyorlar. İnsanlar mikrop salgını olduğunda, her tarafta mikrop olduğunda neler yapsın diye. Hiçbir doktor şöyle bir teklifle gelmiyor. Belediye bütün sokakları ilaçlasın, bütün evlere girsin ilaçlasın böyle bir şey demiyor. Niçin? İmkansız bir şey bu. Bunun yerine ne diyorlar? Diyorlar ki ideal olan hasta olmamak için Bedeni güçlendirmek diyorlar. Bolca vitamini alın diyorlar, güzelce dinlenin diyorlar, mikroplu ortamlardan mümkün olduğu kadar uzak durun diyorlar. Ama mikropların tamamını kırmak mümkün değil, kendinizi güçlendirin diyorlar. Aynısı ruh sağlığı konusunda da geçerli. Dünyadan sıkıntıyı elimine etmemiz, problemi sıfırlamamız, dertleri bitirmemiz mümkün değil. Bu dünyada var isek, yaşıyor isek illaki derdimiz olacak, sıkıntılarımız olacak, problemlerle karşılaşacağız. Dolayısıyla problemleri bitirmeye yönelik bir proje yapmamız anlamsız olur, imkansız bir şey bu. Sıkıntılar yüzde yüz ortadan kalksın desek mümkün olmaz, yapamayız bunu. Onun yerine ne yapmamız lazım? Ruhumuzu güçlendirmemiz, psikolojik açıdan sağlam olmamız lazım ki bu noktada sağlam bir şekilde ayakta durup problemlerle başa çıkabilecek gücümüz olsun. Harikulade bir söz var, bunu çok güzel özetliyor. Diyor ki denizde dalga bitmezsen sörf yapmayı öğren diyor. Sörf yapmayı öğrenirseniz dalgaları ayağınızın altına alır yükselirsiniz. Ama sörf yapmayı bilmezseniz küçük bir dalga bile sizi boğabilir. O yüzden dünyada da dert, sıkıntı, problem bitmeyecek. Biz sörf yapmayı öğrenmek ve psikolojik anlamda güçlü olmak zorundayız. Yalnız psikolojik anlamda güçlü olmak, dayanıklı olmak meselesi biraz bu dönemde zorlandığımız mesele. Önceden de belki biraz zormuş ama bu dönemde hepten zor. Nereden biliyoruz bunu? Şuradan biliyoruz. Geçen sene Türkiye'de 38 milyon kutu antidepresan satılmış. İnsanımız zorlanıyor. Sağlık Bakanlığı e, istatistikler yayınlıyor. Kim hangi doktora gitmiş diye. 2009 yılında 3 milyon insan psikiyatrisine gitmiş Türkiye'de. Olabilir mi? Olabilir. Olması iyiymiş ama olabilir yani. Anlaşılabilir bir sayı. Ama 2013 yılında 9 milyon insanın psikiyatrisine gitmesi... 4 senede 3 kat bu rakamın katlanması çok olması gereken bir şey değil. Çok kabul edilebilir bir şey değil. Bunlar hep bize bir şey ediyor. Diyor ki insanımız zorlanıyor. Sadece bizim insanımız mı zorlanıyor? Hayır efendim. Dünya Sağlık Örgütü diyor ki dünyanın en yaygın 5 hastalığından biri depresyondur diyor. Böyle grip gibi bulaşır hale geldi. 2050 yılına kadar radikal ruh sağlığı eylem planları yapılmazsa 2050 yılında dünyanın en yaygın hastalığı depresyon olacak diyor. Ruh sağlığı anlamında... İnsanlık olarak sallandığımız, zorlandığımız, başa çıkamadığımız bir dönemden geçiyoruz. Hiç şüphesiz kendi kendine olmuyor bunlar. Sebepleri var, psikolojik sebepleri var, sosyal sebepleri var. Bir değişim var baştan aşağı bizi zorlayan. Değişim başlı başına adapte olması zor. Baş dönmesi diyorlar değişimle alakalı. Böyle hızlıca ayağa kalkarsınız, gözünüz böyle bir kararır ya. Orada alışabilmek çok önemlidir. Alışamazsanız ayağınızı vurursunuz, elinizi vurursunuz, düşersiniz vesaire. Alışabilmek için bir şeyler yapmamız lazım. İnanılmaz hızlı değişimin olduğu bir dönemden geçiyoruz. Alışmayla alakalı veya bazı şeyleri hayatımızdan kaldırmayla alakalı bir dikkatimizin olması lazım. Değişim konusunda şöyle bir istatistik var. Diyorlar ki, dünya var varolardan beri bulunan icat sayısıyla son 50 yılda bulunan icat sayısı karşılaştırılsa, sayı olarak son 50 yıldaki icat sayısı daha fazla. İnanılmaz bir değişim dönüşümün içerisindeyiz. 10 yıl önce sosyal medya ağlarını düşünün. Facebook diye bir şey yoktu hayatımızda. Bugün vazgeçilmezimiz. Twitter diye bir şey yoktu. Bugün vazgeçilmezimiz. Navigasyon diye bir şey yoktu. Bugün vazgeçilmezimiz. E-mail e hesapları yoktu 30 yıl önce. Bugün adım atamaz hale geldik e ile haberleşmeden, cep telefonunu kullanmadan. Bütün bunlar Sadece makinelerin, araçların, aletlerin değişmesi değil. Bütün araçlar, makineler, aletler hızlı hızlı hızlı hızlı değişirken hiç şüphesiz merkezindeki insanı da değiştiriyor. İnsan bu değişime sağlıklı bir şekilde ruhunu koruyarak adapte olamazsa işte ruh sağlığı problemleri dediğimiz şeyler ortaya çıkmaya başlıyor. Bu değişimi isterseniz en başta bir görelim neler değişiyor ve biz bundan nasıl etkileniyoruz. Birinci değişim Yaşam alanlarımızın değişmesi. Bakın şöyle mekanlar, her tarafın bina olduğu, insanın yok olduğu, insanın gözükmediği, insanın böyle bir karınca kaldığı yanında binalar artık şehir hayatının sıradan hali oldu. Kutularda yaşıyoruz diyor bir Fransız sosyolog. Çok dikkatimi çeker, söylerim bunu her yerde. Araba kutusuna biniyoruz. İş yeri kutusuna geçiyoruz, okul kutusuna geçiyoruz. Açık havayı görebildiğimiz, rahatça gönlümüzce doğayla baş başa kalabildiğimiz imkanlarımız çok çok azalmış durumda. Geçen sene İngiltere'de bir kampanya yapıldı. İki tane resim, bir çocuğun resmi, bir mahkumun resmi. Altında yazıyor, sizce hangisi daha uzun süre açık havada kalıyor? Saçma bir soru, mahkum hapishanede nasıl açık havaya çıkacak? Çocuk çıkıyordur tabii ki ama doğrusu maalesef, Çocuk daha az çıkıyor, mahkum daha çok çıkıyor. Çünkü mahkumların günde bir saat açık hava izinleri var. O bir saatin son saniyesine kadar açık havada geçiriyorlar, göğe bakıyorlar, ağaç görmeye çalışıyorlar, kuş gözlemeye çalışıyorlar. Ama çocuklar maalesef günde bir saat bile açık havada kalamıyor. Kutuların içerisinde hayatlarını sürdürmeye çalışıyorlar. Bu ister istemez psikolojimizi, hepimizin psikolojisini olumsuz etkiliyor. Bir tane kitap gördüm, İlkokul öğretmenim çocuklara sağa solu öne arkaya öğretmek için alıştırma yaptırmış. Şöyle yazıyor, evimizin önünde nokta nokta vardır, evimizin arkasında nokta nokta vardır, evimizin sağında nokta nokta vardır, evimizin solunda nokta nokta vardır. Çocuk hepsine apartman yazmış. Öyle ama yani, evin önünde apartman, arkasında apartman, sağında apartman, solunda apartman var. Bu insanın tabiatına, sağlığına, ruhuna uygun bir yaşam tarzı değil. Bu noktada sıkıntımız var. Dikkat etmemiz gerekiyor. İkinci mesele işte yaşam alanlarımız daraldı. Yani bununla alakalı küresel ısınma konusunda penguenleri kutup ayılarını gösteriyorlar ama... ...en mağdur durumda olan, en mazlum durumda olan esasında insan. İnsanın da yaşam alanı, insanın da nefes alabileceği alanlar inanılmaz şekilde azalmış durumda. Eğitim sistemi değişti. Toplu okullaşma diye bir şeyden bahsettiler sanayileşmeyle beraber. Halen devam ediyor bütün dünyada aynı şekilde sistem... Sistem şöyle kurulmuş, birbirinden farklı kabiliyette ilgilere sahip, becerilere sahip, yeteneklerine sahip herkesi aynı soruyla muhatap ediyor. Diyor ki, adil bir seçim olabilmesi için herkesin aynı sınavdan geçmesi gerekiyor. Lütfen şu ağaca tırmanın diyor. Soru aynı, eşit ama adil değil. Niçin? Çünkü fıtrat başka, beceri başka, yetenek başka. Aynı bunun gibi hepimiz rengi rengiz, hepimiz farklı ilgilere, yeteneklere, kabiliyetlere sahibiz. Ama aynı matematik sorularını öğrenmemiz gerekiyor bir yere gelebilmek için. Aynı Türkçe sorusunun altından kalkmamız gerekiyor. Aynı fizik konusunu, aynı kimya konusunu bilmemiz gerekiyor. Aynı sınavlardan, aynı süreçlerden geçmemiz gerekiyor. Bu da bizim özellikle hayata yeni başladığımız bir dönemde ciddi anlamda ruhumuzu zorlayan sebeplerden bir tanesi. Tabii hiç şüphesiz nesil de değişiyor, çocuklar da değişiyor, gençler de değişiyor. Siz bizden bir sonraki kuşaksınız, internetin olmadığı, cep telefonunun var olmadığı bir dünyada yaşamadınız. Doğduğunuz anda böyle bir dünyaya doğdunuz. Bu ister istemez hayata bakışı, hayatla iletişimi, etkileşimi değiştiriyor. Bununla alakalı bir video bahsettirmek isterim size. Bir çocuk, bir yaşında yaklaşık bir çocuk, önüne iPad koyuyorlar iPad nasıl çalışır biliyor parmaklarıyla. Şu en baştaki, evet. Bir numaralı olan. iPad nasıl çalışır mantığını bir yaşında daha yürümeyi öğrenmeden, konuşmayı öğrenmeden çözmüş. Basıyor, tıklıyor, değiştiriyor, büyütmeye çalışıyor falan. Aynı çocuğa dergi veriyorlar, resimleri büyütmeye çalışıyor. Büyümüyor. <gülüyor> Olmuyor. Tıklamaya çalışıyor olmuyor sistemin böyle çalıştığına o kadar emin ki uğraşıyor uğraşıyor büyütmeye çalışıyor tıklamaya çalışıyor olmuyor sistemden hiç şüphe etmiyor çünkü o sisteme doğmuş onun %100 öyle olduğuna emin dolayısıyla sistemden değil bir süre sonra parmağından şüphelenip parmağın denemeye başlıyor acaba benim parmak mı bozuldu diye bakın bacağında deniyor ki benim parmak mı bozuldu parmak mı basmıyor diye Böyle bir dünyaya doğdu bu nesil. Evet. Televizyonun, internetin, cep telefonunun her şeyin dünyayı sardığı. Dolayısıyla bu nesilde düşünce anlamında da bazı değişiklikler söz konusu. Mesela yeni nesildeki arkadaşlarımızda yok kelimesinin bir karşılığı yok. Niçin Google'da her şey var? Dünyada da her şeyin olması lazım. Google'da her şeyi buluyorsam dünyada da her şeyi bulabilmem lazım. Yok ne demek acabanın? Çok ciddi bir ikilemini yaşıyorlar anne babalarından bir şekilde duyduklarında. Fikirler, algılar değişiyor. Bu algılar değiştiğinde ne oluyor? Bakın sunumunu göstereceğim şimdi size. Sunumu açabiliyor muyuz? Heh. Daha yalnız oluyor insanlar. Hava harika dışarı çıkıp oynasana dendiğinde bizim neslimize aklımızda şöyle bir oyun gelmezdi. Şöyle bir oyun geliyor, bilgisayarla oyun geliyor. Hayvanlarla şöyle bir ilişki kurabilen nesil, Söz konusu değil. Doğada bulunmaktan bu kadar keyif alan bir nesil bulabilmek çok fazla mümkün değil. Neticede de algılar değişiyor. Bir gerçeklik var, türlü türlü algılar var. Okulum böyle, ben hapishane gibi görüyorum, annem babam otel gibi görüyor, öğretmenler bizi koyun gibi görüyor. Bir gerçek, bir sürü birbirinden kopuk algı. İlgiler farklı. Boş vaktiniz nasıl değerlendiriyorsunuz? Nefes alıyorum. Hayaller farklı. Hakim olacağım, savcı olacağım, doktor olacağım falan derdik. Şimdi ne diyorlar? Plansız, programsız, eforsuz, sorumluluksuz, kaç yaşanabileceğini göstermek için doğdum. Bilim dünyasına bir armağanım diyor. Hakikaten gelecekle alakalı sağlam planlar. Plan varsa onu gerçekleştirmek için ayakları yere basan bir program. Program varsa o gerçek olsun diye bir gayret, bir efor. O efor varsa onu kendi kendime halledebileceğim bir sorumluluk yok. Dershaneler, özel öğretmenler, koçlar, psikologlar falan devreye girmek zorunda kalıyorlar. Vücut sistemleri farklı. Normalde insan uyur, dinlenir, full enerjiyle güne başlar. Akşama doğru enerji biter, uyur, tekrar dinlenir. Tam tersi. Uyumaya çalıştığım zaman full enerjim, uyandığım zaman sıfır enerjiyle kalkabiliyoruz. Hayata bakışları farklı bir öğrencim gönderdi bunu. Hocalar böyle diyor, çalışkanlar kurtarıyor, biz hep yenilen yıkılan tarafız. Böyle hayatta bir figüran gibiyim. Hep kazanan başkaları, hep başrol başkalarının böyle bir sıkıntı var. Yorumlar farklı. Bir matematik sorusu. İbrahim herhangi iki rakamı silinip kalan, iki rakamı soldan sağa doğru aynı sırada yazıldığında iki basamaklı ve iki ile tam bölünebilen bir sayı belirten dört basamaklı doğal sayıların her birini bir karta yazıyor. Daha sonra bu kartların tümünü bir torbaya atıyor ve kardeşine bu torbadan rastgele bir kart çektiriyor. Buna göre İbrahim'in kardeşinin torbadan çektiği karttaki dört basamaklı doğal sayının tüm rakamlarının aynı olma olasılığı kaçtır? Soru bu. Cevap Ne? Allah belanı versin İbrahim. Niye? İbrahim suçlu. Yahu benim bir şekilde bu soruyu öğrenip, bu dersi çalışıp bu cevabı bilmem gerekiyordu. Ama maalesef sistem suçlu, e, annem babam suçlu, şu suçlu, bu suçlu, ben suçlu değilim, İbrahim suçlu. Ve her şey değişmişken psikolojik dayanıklılık da değişti. Yani o olaylara verdiğim tepkim, olayları yorumlamam, olayları anlamlandırmam da değişti. Bakın bir kızımız, bir olayla karşılaşmış, nasıl tepki veriyor Bıktım. Gerçekten bıktım. Her sayfada aynı şey. Konser, konser, konser. Gidemiyoruz işte. Never say never. Ama kendimizi bu paylaşımları yaparak üzüyoruz. Bugün hayatımın en kötü günü. Bileklerimi kesmeyi denedim ama yapamadım. Güçlü kalmaya çalıştım, yapamadım. Tek yapabildiğim gözyaşı dökmek ve inşallah ölürüm diye dua etmek. Gerçekten beni öldürmek isteyen biri var mı? Varsa öldürsün, bu acıyla yaşayamam demiş. Yürek parçalayan, insanı çok çok üzen bir paylaşım. Ne gelmiş olabilir bu kızımızın başına? Justin Bieber'ın konserine gidememiş. Ve tepki, hayattan vazgeçtim, ölmek istiyorum, biri beni öldürsün tepkisi. Küçücük bir olay gibi gözüküyor ama ruh dünyasında çok fazla tesir etmiş. Niçin? Psikolojik dayanıklılık anlamında bir zayıflama ciddi anlamda söz konusu. Böyle olunca tabii hayat kocaman, güçlü, zalim bir el ve ben zavallı, mazlum, yenilen, yıkılan bir insanım noktasına gelebiliyor. Sonra da böyle oluyor. İnsan üniversiteyi bitiriyor, okullarını bitiriyor, sınavlarını geçiyor ama geldiği nokta maalesef bu nokta olabiliyor. Baba yazmış, yaşı 23, maddi sıkıntımdan dolayı satıyorum. Her konuda en az bir fikri ya da söyleyeceği bir şey vardır diyor. Üç ön yemek yer, tek oturuşta işte bir paket makarna yarım somunla devirir, ee, yediğinin karşılığı yüzme bilmez, bu olabilir, günlük gideri 10 milyon diye yazmış abi. <gülüyor> bu noktada ne yapmamız lazım? Bir sürü şeyler söyleyeceğim bugün, sizlerle paylaşacağım. Psikolojik dayanıklılığımızı güçlendirmemiz için ama en başta bilmemiz gereken, yapmamız gereken en önemli şey şu. Yaşıyor olmayı bir umursamamız lazım. Bu dünyaya geldik, yaşıyoruz. Anlatmışımdır belki. Bir tane biyoloji kitabı okudum geçenlerde. Afrikalı bir biyolog çalışıyor. Kitap yazmış, tespitleriyle alakalı. Afrika'da bir bizon benzeri bir hayvan görmüş. Dişisi boynuzlu. Bakmış ki hiçbir hayvanın dişisi boynuzlu değil. Bunun niye boynuzlu? Orayı araştırmış, burayı karıştırmış, şurayı okumuş, ona sormuş, buna sormuş. Geldiği nokta şu. Afrika'da çok fazla tehlike, tehdit var. Kaplan, aslan, bir sürü vahşi hayvan var. O tehlikelerden korunabilmek için iki şey yapmak zorundasınız. Ya saklanacaksınız ya savaşacaksınız. Saklanamayacak kadar büyükseniz savaşacak kadar güçlü olmanız lazım. Biz onda kocaman hayvan saklanamıyor. O zaman savaşacak, boynuzlara ihtiyacı var. O yüzden o hayvanda boynuz var. Niçin söyledim bunu? Şunun için söyledim. Bu dünyaya geldik, yaşıyoruz. Dolayısıyla saklanmamız, yaşamıyor gibi davranmamız yok gibi kendimizi farz etmemiz mümkündür. Yaşıyoruz, bu hayat bizim, nefeslerimiz sayılı, bu hayatta varız ve bu hayatın bir hesabını vereceğiz. Önce kendimize nasıl bir hayat yaşadım acaba diye. Yaşadığım hayatın hakikaten hakkını verebildim mi diye. Anlamlı bir hayat yaşayabildim mi diye. Bir hayat yaşıyorum ve bu hayatta yapabileceğim çok şey var yapabildim mi diye. Dolayısıyla ilk evde yapmamız gereken yaşıyor olmayı biraz umursamamız, biraz ciddiye almamız lazım. Başkasının hayatından ziyade kendi hayatımı bir gözden geçirmem lazım. Herkes hakkında konuşuyorum, herkes hakkında düşünüyorum, herkes hakkında bilgi sahibiyim. Kendimi dışarıda bırakırsam olmaz. Kendim hakkında düşünmez, kendim hakkında dertlenmez, kendimle ilgili yatırım yapmazsam olmaz. Ama yapacağım şeyler de öyle olağanüstü şeyler değil arkadaşlar. Çok para kazanmama gerek yok. Çok böyle büyük şeyler bulmama, keşfetmeme, inanılmaz çevreye sahip olmama gerek yok. Hayatımızda küçük, küçük, küçük, küçük değişiklikler yaparsak bu iş çözülecek. Sadece bunun için ilk başta bilmemiz gereken yaşamayı biraz umursuyor olmamız lazım. Bakın burada bir örnek var. Örnek şu. İki tane balkon. Bu resmi ben çok gösteririm. İki tane balkon, aynı balkon, birbirinin aynı. Aynı metrekareye sahip, aynı binadalar, aynı malzemeden yapılmışlar, aynı manzaraya bakıyorlar. Ama bu resmi ben binlerce insana gösterdim. Büyük çoğunluğu, birkaç tane aradan çıkıyor da. Büyük çoğunluğu hangisinde yaşamak istersiniz sorusuna alttaki diye cevap verdi. Niye alttakinde yaşamak istiyorsun? Ne farkı var ki? Üsttekinin belki manzarası da daha güzeldir. Fark şu. Alttakinin sahibi 2-3 dokunuş yapmış. Şöyle bir etrafını kapatmış. 3 tane çiçek koymuş. Rahat bir koltuk koymuş. Bir tane sehpa koymuş. Bir huzur vaat ediyor. Sadece şu küçük değişikliklerle üstekine hiç emek verilmemiş. Hiçbir şey yapılmamış üsttekiyle alakalı. Öyle bırakılmış. Hayatlarımız da böyle arkadaşlar. Küçücük emekler versek hayatlarımıza, hayatlarımız daha sevilir hale gelecek. Daha yaşanabilir hale gelecek. Daha tercih edilebilir hale gelecek. Ama o küçük dokunuşları yapmazsak bomboş kalıyoruz işte. Oğuz Atay'ın bir kitabında geçiyor. Diyor ki bunca yıl yaşadım bir odada. Bomboş yaşamışım geriye dönüp baktığımda. Hiç kimse de uyarmadı beni diyor. İnsan bir duvara bir resim asmaz mı? Bir köşeyi şenlendirmez mi? Hiçbir şey yapmamışım. Şimdi de geldiğim noktada bomboş bir insan oldum diyor. Yanlış yaşarım korkusuyla hiç yaşamadım. Yanlış yaparım korkusuyla hiçbir şey yapmadım diyor. Arkadaşlar bu noktaya gelmeyelim. Şimdiden uyarıyorum ben sizi. 50 sene sonra diyemezsiniz kimse beni uyarmadı diye. Bomboş bir insan olmayalım, bomboş bir hayat yaşamayalım. Bugün birçok şeyi düzeltmek elimizde ve bu birçok şey esasında gücümüzün üstünde yapamayacağımız şeyler değiller. Küçük küçük küçük dokunuşlar hepsini anlatacağım şimdi. Nasıl olacak? Bir, genetiği değiştirilmiş insan olmayacağız. GDO'lu gıda var ya bir de GDI'li insan var, genetiği değiştirilmiş insan. Tabiatımıza uygun yaşayacağız. Vücudumuza, ruhumuza, sistemimize, zihnimize uygun bir hayat yaşayacağız. Doğduğumuz andaki sistemimizi çok fazla bozmadan, değiştirmeden, ee, yoldan çıkarmadan korumaya çalışacağız. Yoksa ne oluyor? İşte insan ya depresyona giriyor ya bağımlılıklara bulaşıyor ya şiddet üzerinden bir şeyler yapmaya çalışıyor ya da hayattan vazgeçip intihar ediyor. Ama en çok gördüğümüz iki tane şey var. Ya intihar ya da ya bağımlıklar. Ya bağımlılıklara bulaşıp kendini unutuyor, hayatını unutuyor, kaybediyor, gidiyor ya da hayatından vazgeçip intihar ediyor. Bu yüzden değişim çok önemli ama değişim için de bunu bilmek lazım. Diyor ki bir şey dışarıdan bir kuvvetle kırılırsa yaşam sona erer, erer diyor. İçeriden bir kuvvetle kırılırsa yaşam başlar. Büyük değişiklikler her zaman içeriden başlar. Yeni bir hayat istiyorsak değişime kendimizden başlamamız diyor, başlamalıyız diyor. Yumurta örneğini veriyor. Yumurtayı dışarıdan kırın bitti. İçeriden kırılırsa hayat başlıyor. Dolayısıyla kimse yapmayacak sizin için hayatınızda değişiklikler. Yaparsanız siz yapacaksınız. Değişirseniz siz değişeceksiniz. Dönüşürseniz siz dönüşeceksiniz. Dışarıdan müdahale ile hiçbir yere gidilmiyor. İçeriden bir ateşin yanması lazım. İçeriden kıvılcımların hareketlenmesi, parlaması lazım. Peki gelişimle alakalı ne bilmemiz gerekiyor? Dediğim gibi arkadaşlar temel şeyler söyleyeceğim. Olağanüstü zor, büyük, sıkıntılı, para gerektiren şeyler değiller. Beş tane gelişim boyutumuz var. Fiziksel, sosyal, psikolojik, zihinsel, manevi gelişim. Bu gelişimlerle alakalı üç tane şeyi bilmemiz gerekiyor. Bir, gelişim hayat boyu devam eder. Dolayısıyla kimse şunu diyemez, benden geçti. Geçmedi efendim, nefes alıp veriyorsanız sizden geçmedi. Hala hayatınızda harikulade şeyler değiştirebilirsiniz. Dolayısıyla benden geçti, kendimden vazgeçtim, kendimden ümidi kestim böyle bir şey yok. Kendime yapabileceğim en büyük kötülük kendimden ümidi kesmektir. Kendimden ümidi kesersem kimse zaten bana ümit bağlamaz. Kendimden ümidi kesersem benim için bir şey yapmak isteyenler de bir şey yapamaz hale gelir. Ne dedik? Değişim içeriden başlar dedik. O yüzden birinci mesele bilmemiz gereken nefes alıp veriyorsak birçok şeyi değiştirebiliriz. Bunun bilincinde farkında olalım. İkincisi gelişim boyutları her an yatırım ister. Yani ben bir noktaya geldim burada kalayım. Hayır efendim ileri gitmezseniz geri gidersiniz. Gelişim psikolojisine temel kuraldır. Kullan ya da kaybet. Beyninizi kullandınız kullanırsınız. Kullanmazsanız kaybedersiniz. Bakın çok ilginç bir şey. İngiltere'de bir tane araştırma yapılmış. Hoşunuza gider diye paylaşayım isterim sizinle. Taksiciler, beyinlerinin yön bulmayla alakalı sorumlu bölgesi olan arka bölümü çok kullandıkları için beyin, o bölüm biraz daha büyüyor. Ama beynin alanı sabit, büyümesi ne demek? Başka alanları daraltması demek. Bu arkadan büyüdükçe ön taraf küçülüyor. Ön taraf ne taraf? Profrontal korteks. Neden sorumlu? İnsanın davranışlarını kontrol etmesinden. O yüzden taksiciler İngiltere'de çok davranışlarını kontrol edemiyorlar. Türkiye'de nasıldır siz biliyorsunuz. Ne oldu? Burayı çok kullandı, burayı çok kullandığı için bu büyüyor, bu küçülüyor, burayı az kullanır hale geliyor. Hayatımızdaki her şeye birer birer birer yatırım yapmamız lazım, yatırım yapmadığımız her şeyi kaybedeceğiz. Hayat boyu yatırım istiyor. Şu bilgiyi kazandım, bana yeter, yok efendim, nefes alıp verdiğimiz süreci öğrenmek zorundayız. Ruh sağlığım olarak iyi bir noktadayım, buradan geriye gitmem, gidersiniz dikkat etmezseniz. Fiziksel olarak harikulade bir noktadayım, artık bir şey yapmama gerek yok, o yapmanıza gerek var. Yapmazsanız bir şeyler o sağlıkta gider. Üçüncü bilmemiz gereken gelişimle alakalı çok önemli şey. Bu boyutlar hep yatırım istiyorlar ve aynı zamanda birbirlerini inanılmaz etkilerler. Yani fiziksel olarak kötü olduğunuzda bir süre sonra psikolojik olarak da kötü olmaya başlarsınız. Ya da zihinsel olarak kötü olduğunuzda bir süre sonra sosyal olarak da kötü olmaya başlarsınız. Hepsi birbirini... Olumlu ya da olumsuz bir şekilde etkiler birisindeki bir kötülük diğerine de sirayet eder süreç içerisinde. Birisindeki bir iyilik diğerine de sirayet eder. Burada ne kadar yatırım yaptığımızla da alakalı. Peki geçiyorum hızlıca. Fiziksel gelişimle alakalı neler bilmemiz gerekiyor? Çok hızlıca onları size arz etmek istiyorum. Beş tane şey. Birincisi psikopatoloji nedir? Hepimizde genetik olarak bazı psikopatolojilere yüklülük var. Bunlardan bir tanesi tehlike, tehdit arz ediyorsa, işaretler görmeye başladıysak... ...hiç utanmadan, sıkılmadan, bunalmadan yardımını alacağız, tedavisine başvuracağız. Karnımız ağrmasına kadar ayıp değilse depresif hissetmemiz, kaygılar yaşamamız da o kadar normal. Dolayısıyla bu konuda başa çıkamadığımız bir sıkıntımız varsa tedavisi yoluna gideceğiz, destek alma yoluna gideceğiz. Bundan utanmak, kaçınmak, saklanmak yok çünkü bıraktıkça büyüyor. İkincisi uyku meselesi arkadaşlar. Uyku meselesi çok kritik. Uykusu sağlıklı olmayanın uyanıklığı sağlıklı olmaz. Uykusu doğru olmayanın uyanıklığı doğru olmaz. Uykusunu düzgün bir şekilde götüremeyenin uyanıklığı da düzgün bir şekilde gitmez. O yüzden uykuyla alakalı problemler yaşamamak için bu şekilde bazı şeylere dikkat etmek lazım. Bakın diyor ki benim sabah rutinim diyor. Yatağımda uyandıktan sonra 10 dakika oturup ne kadar yorgun olduğumu düşünmek diyor. Ya daha yeni kalkmışsın, neye yoruldun hemen yani? Ama uykuda bir hayır, bir bereket, bir dikkat olmadığı için uyanıklık kalkar kalkmaz yorgunluk başlıyor. Ya da böyle şeyler söz konusu olabiliyor. Böyle olmasın için 3 tane şeye dikkat edeceğiz. 4 değil, 5 değil, 10 değil. 3 tane. Bu üçüne dikkat ettik mi olayı kurtardık. Birincisi düzenli uyku meselesi. Düzenli uyku meselesi ne demek? Her gün, hafta sonu dahil, aynı saatte yatmak, aynı saatte kalkmak. Vücudumuzun bir ritmi, bir saati var. Aynı saatte yatıp, aynı saatte kalktığımız zaman vücudumuz uykusunun bereketini görüyor, hayrını görüyor, uykudan faydalanıyor. Ama aynı saatte yatıp, aynı saatte kalkmadığımız zaman, oynadığımız, değiştirdiğimiz zaman ne oluyor biliyor musunuz? Sosyal jet lag dediğimiz problem ortaya çıkıyor. Sosyal jet lag nedir? Şetleyi biliyorsunuz, bir insan bir uçağa biner, 5 saat, 10 saat başka bir ülkeye gider, iklim değişmiştir, coğrafya değişmiştir, oralar, ortam değişmiştir. İnsan böyle bir sersemler. Olmadık yerde uykusu gelir. Geceliğin saat 3'te kalkar, hiç uykusu yoktur. Vücudun saati adapte olamaz o değişime. Dikkatini toplayamaz, böyle anlamakta, algılamakta biraz yavaşlar, bir iki gün sürer bu. Şayet uyku düzenimizle oynarsak hiçbir uçağa binmemize, hiçbir ülkeye gitmemize gerek kalmaz. Oturduğumuz yerde jetlek yaşarız. O yüzden pazartesi durumu dediğimiz şey var. Pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma insan işinden, okulundan dolayı bir ritme giriyor. Cumartesi, pazar o ritmi bozuyor. Cumartesi günü saat 8'de vücut kalkıyor, yat diyor. 9'da kalkıyor, yat diyor. 10'da kalkıyor. Pazar günü de vücutta o nasıl bugün 10'da kalkacağız diyor. 10'da kalkıyor. Pazartesi günü de 10'da kalkacağız niyetin varmış vücut. 8'de kaldırmaya çalışıyor vücut. 7'de kaldırıyor. Ne oluyor diyor ya? 8'de 10'da kalkmıyor muyduk diyor. Vücudun ritmi bozuluyor. O yüzden hiçbir değişiklik yapmazsanız sadece saatlerle oynamakla hafta içi hafta sonu bir akşam geç bir akşam erken bir sabah geç bir sabah erken yatıp kalkarak kendi dengenizi harikulade bir şekilde bozabilirsiniz. Kimsenin bir şey yapmasına gerek yok. O yüzden ilk evde düzenlememiz gereken para istemiyor, zahmet istemiyor, bir şey istemiyor. Aynı saatte yatıp aynı saatte kalkmaya gayret etmek. Başka hiçbir şey değil. Bu çok önemli. Bunu kurtardık mı birçok şeyi kurtarıyoruz. İkinci mesele dengeli uyku meselesi. Dengeli uyku meselesi şu. Vücutta uykudan sorumlu, uykuyu kolaylaştıran melatonin hormun diye bir hormon var. Hepimiz biliyoruz bu hormonu. Bu hormon ne işe yarıyor? İnsanın uykusunun vücuduna faydalı olmasını sağlıyor. Ama bu hormon 7-24, biz uyur uyumaz salgılanmıyor. Bir ritmi var, o ritimde salgılanmaya başlıyor. Geceliğin saat 10'dan 11'den sonra salgılanmaya başlıyor. Sabaha doğru o salgı azalıyor ve nihayetinde bitiyor. Dolayısıyla o melatonin hormonu vücudunuza salgılanmaya başladığı zaman uyursanız dinleniyorsunuz. Uyursanız vücudunuz rahat etmiş oluyor. Ben aynı süre uyuyayım, aynı saat uyuyayım, gündüz uyuyayım olmuyor efendim. Vücut faydasını görmüyor uykunun. Nereden biliyoruz? Bir sürü araştırmadan bir tanesini söyleyeyim. Bir fabrika, iki grup işçi var. Aynı işi yapıyorlar, aynı maaşı alıyorlar, aynı mahallede oturuyorlar. Her şeyleri aynı. Bir grup işçide psikolojik rahatsızlıklar öteki gruptan üç kat daha fazla. Niçin? Çünkü bir grup, o hastalığı fazla olan grup gece var diye yapıyor. Geceliğin çalışıyor, gündüzleyin uyuyor. O daha az psikolojik problem yaşayan grup, geceliğin uyuyor, gündüzleyin çalışıyor. Aynı işi yapıyorlar, aynı parayı alıyorlar, aynı mahallede oturuyorlar. Tek değişken birisi gece uyuyor, ötekisi gündüz uyuyor. Şu anda gençlerimizde çok ciddi bu anlamda sıkıntılar olduğunu görüyorum. Danışanlarım bana geliyorlar, diyorlar ki, dörtte yattım, üçte kalktım. Ben çözmeye çalışıyorum, hangi dört, hangi üç. Baya baya gece 4'te yatmış, gündüz 3'te kalkmış sonra diyor ki çok depresif hissediyorum. Ne bekliyordun ki ya? Ne, ne hissedeceksin gece 4'te yatıp gündüz 3'te kalkarsan baya bir süre? Depresif hissederiz sebepsiz. Problemler üzerimize üzerimize gelir. Küçücük şeyler büyük meseleler haline gelir. Buluttan nem kapar, her insan dediğinden alınır hale gelebiliriz. Niçin? Dengemiz bozuluyor, vücudumuz dinlenemiyor. Gençlikte bazen kurtarıyor insan ama e, çok insan gördüm. Kırklı yaşlardan, 50 yaşlardan sonra kat kat fiziksel hastalık olarak bunlar geri dönüyorlar. Ee, keşke gençliğinde uyuyabilseydim, uyusaydım, gecelerimi uykusuz bırakmasaydım diyen çok insan duydum. O yüzden arkadaşlar, çok dikkat etmemiz gereken bir şey. Dengeli insan, sağlıklı insan, huzurlu insan, başarılı insan, melatonin hormonu salgılandığı zaman yatan, sabahleyin erkenden de kalkan insandır. Bakın nitekim... Dünyanın en başarılı, en büyük şirketlerinin CEO'ları bu saatlerde kalkıyorlar. Bakın Virgin America, Apple, Disney, Starbucks, Avon hangisi aklınıza gelirse. En erken kalkan 4'de 15 geçe kalkıyor. En geç kalkan 6'da kalkıyor. Melatonin hormonu salgılanması bitmiş adam ayakta. Niye? Artık o saatten sonra uyusa da faydası yok. Uyanacak, ayakta duracak, hayata başlayacak. Bu adam sadece 2'de mi yatıyordur, 3'de mi yatıyordur? Hayır. 11'de onda yatıyor. Bülent Bey anlatmıştı. E, Vehbi Koç'la bir hukukumuz var dedi. Vehbi Koç Türkiye'nin en başarılı iş adamlarından bir tanesi. Hiçbir konsere, hiçbir tiyatroya, hiçbir açılışa, ikinci bölümüne kalmayacak şekilde gidermiş. Gidermiş, açılışa katılırmış. Birinci bölüm bittiğinde müsaade istemiş, ben uyuyacağım dermiş. Benim uykum var, uyumam lazım, bu saatte uyuyorum hep. Dolayısıyla konser varmış, açılış varmış, çok büyük tiyatro olmuş, harikulay hiç önemli değil. Benim kendi gündemim var, benim kendi düzenim var, ben uyuyacağım dermiş. ikinci bölümde gidermiş. Ve muhakkak öğlen uyurmuş. Hatta bir gün e, havalimanında kalmış. Havalimanında öğle uykusunu uyuması saati gelmiş. Ama uyuyak hazırım, has, şey, uçak kaçar falan korkuyor. Uçak kaçtı mı da şimdiki gibi sık değil, iki gün sonra bir dahaki uçak. Gitmiş revire, benim başım dönüyor, tansiyonumu ölçer misiniz demiş. Öçmüşler. Şuraya bir uzanayım demiş. Ben 3 saate kaldırır mısınız? Uçağım var demiş. Uzanmış, öyle uykusu uyumuş. Ondan sonra tekrar kalkıp uçağına yetişmiş. Düzenli adam, hayatını önemseyen adam illaki başarılı olur. Dolayısıyla arkadaşlar, vaktimiz bereketlensin, zihnimiz bereketlensin, emeğimiz bereketlensin istiyorsak şu uykuyla alakalı dengeli uyuma meselesini de çözmemiz lazım. Melatonin hormonu salgılanırken uyanacağız. O salgılanma bittiğinde uykuyu bırakıp hayata başlayacağız. Üçüncü mesele yeterli uyku meselesi. Yeterli uyku meselesi ne demek? Vücudumuzun ihtiyaç duyduğu kadar uyumak meselesi. Maalesef bu dönemde yine çok ihmal ettiğimiz konulardan bir tanesi normal bir insan ortalama kaç saat uyuması lazım. Yaptığı işe göre, geritiğine göre, ihtiyacına göre değişebilir. Ama ortalaması 6 ile 8 saat arasındadır. 6 saatten az uyursa sıkıntı var, 8 saatten çok uyursa sıkıntı var. Peki benim inanılmaz hedeflerim var. Harikulade ideallerim var. Çok çalışmak istiyorum. Çok uğraşmak istiyorum. Vesaire. Ne yapacağım? Böyle bir şey yapmak istiyorsam o zaman 4,5 saat gece uyuyabilirim. Melatonin hormonu salgılandığında öğleden sonra yarım saat uyku. Geceliğin 1,5 saat uykunu yerine geçiyor. 6 saati tamamlayabilirim. Ama bu süreyi de mutlaka gözetmem lazım. Öbür türlü sıkıntı yaşarım. Ne tür sıkıntılar yaşarım? Bakın. Uykuyla alakalı yetersiz az uyunduğu zaman vücuttaki oluşabilecek hastalıklar baştan aşağı aşağıdan yukarı her taraf vücudun tamamı etkilenebiliyor. Tabii bu noktada sağlıklı uyku için bir sürü e, uyku hijyeni konusunda şeyler söyleniyor ama... ...benim size en temelde söyleyeceğim şey şu ekrandan biraz uzak kalabilme becerisi. Çünkü melatonin hormonunu beyin salgılaması için uykunun geldiğine ikna olması lazım... Buradan beyne gelen yoğun ışık beynin, beynin melatonin hormonu salgılamasına ikna etmiyor. Çünkü gündüz diyor hala, akşam olmadı diyor. Diyor ki bak ışık var diyor, güneş var diyor. Dolayısıyla uyumadan önce, bir saat önce, yarım saat önce şunla ilişkiyi de kapatmak, kesmek lazım ki melatonin hormonu salgılanması noktasında sıkıntımız olmasın. Dolayısıyla fiziksel gelişim konusunda uyku dedik. Uykuya dikkat etmemiz lazım. Uyanıklığımız sağlam olsun için uykuyla alakalı da üç şey. Düzenli uyku, dengeli uyku, yeterli uyku. Bundan da bahsettim. Geçiyorum. Ee, i̇kincisi beslenme meselesi. Beslenme ile alakalı da çok tebel bir şey var. Ne yiyorum, ne kadar yiyorum, nasıl yiyorum? Bir de üç tane çok basit şey. Ne yiyorum meselesi çok önemli. Özellikle yakın zamanda ee, paketlenmiş gıdalar, aşırı şekerli yiyecekler çok fazla tüketilmeye başlandı. Vücudumuzun ihtiyaç duyduğundan çok daha fazla e, hazır gıdayı ve şeker tüketmeye başlıyoruz. Çok fazla şeker tüketmek neye sebep oluyor? Birincisi dikkat eksikliğine sebep oluyor. İkincisi öğrenme bozukluğuna sebep oluyor. Üçüncüsü gereksiz aşırı hareketliliğe sebep olabiliyor. Ve bir sürü başka sağlık problemine, B tipi şeker hastalığına sebep olabiliyor ki normalde B tipi şeker hastalığı öncelerde 40-50 yaşlarda görülürdü. Şu anda dünyada 20 yaşında B tipi şeker hastalığı olan insan var 20 yaşında. Tamamen yemek düzenine bağlı, genetik hiçbir şey yok. O yüzden bu şekerli yiyeceklerle alakalı mesafemizi biraz dikkatli tutmamız lazım. Bununla alakalı harikulade araştırmalar var. Bunlardan bir tanesinde 2 hafta boyunca ee, sebze ile beslenen çocukların ruh hali ile şekerli yiyeceklerle hazır gıdayla beslenen ruh halleri karşılaştırıldığında sağlıklı gıdayla sebze ile meyve ile beslenen çocukların çok daha iyi, çok daha güçlü hissettikleri ortaya çıkıyor. Dediğim gibi bununla alakalı Harvard'da çalışmalar var ama özeti şu. Ne yediğimize çok dikkat etmemiz lazım. Ne kadar hazır gıda, ne kadar aşırı şekerli yiyecek tüketiyorsak o kadar kendimizden zarar veriyoruz, zarar görüyoruz. Sadece fiziksel zararı yok, psikolojik zararı da var ki beni esas ilgilendiren mesele bu. İkincisi yemekle alakalı ne kadar yiyoruz meselesi yediğimizle alakalı bir farkındalık kazanma meselesi. Bu konuda da sıkıntı var. Bununla alakalı bir sürü çalışma yapılmış. Mesela bir şey seyrederken yediğinizde ne kadar yediğinizi fark etmiyorsunuz. Dolayısıyla cep telefonuna bakarken yemek yediğiniz zaman veya televizyon seyrederken yemek yediğiniz zaman yemekle alakalı farkındalık kalkıyor. İhtiyacınızdan çok daha fazla, çok daha gereksiz yemek yemeye başlıyorsunuz. Veya şey yapmışlar bir araştırma var yine. Restoranın camında oturanlarla içeride oturanlar ne kadar yemek yiyor? Cam kenarında oturanlar çok daha fazla yemek yiyorlar. Gelen gidene bakarken ne yediklerinin farkına varmadan çok fazla yemek yiyorlar. İçeride oturanlar biraz daha az doğru bir şekilde ihtiyaçlarına yönelik yer yiyorlar ve tadını alıyorlar. O yüzden ne kadar yediğimiz de çok önemli. Şu anda çok ilginç bir istatistik var. Tüylerimi diken diken ediyor iki tane istatistik. Bunlardan bir tanesi şu. Çok yemeye bağlı sağlık problemi yaşayanlar, dünya tarihinde ilk kez yemek bulamadığından dolayı sağlık problemi yaşayan insanların sayısını geçti. Korkunç bir şey bu. İkincisi, dünyada her gün 12 milyar insana yetecek kadar yiyecek üretiliyor, pastanelerde, restoranlarda, kafelerde, lokantalarda. Ama halen 2,5 milyar insan açlık sınırında yiyecek bulamıyor. Demek ki 7 milyar insanız, 4,5 milyar insan. 12 milyar insana yetecek kadar yiyeceği tüketme idealinde tüketemiyor, israf oluyor, gidiyor. O yüzden ne kadar yediğimizle alakalı, ne kadar ihtiyacımız olduğuyla alakalı ciddi bir dikkate sahip olmamız gerekiyor. Üçüncüsü çok basit bir şey, nasıl yediğimiz meselesi. Bununla alakalı harikulade bir kitap var. Kitabın adı, kitabın içini söylüyor, okumanıza gerek yok, söylüyorum adını. Diyor ki, mideniz dişiniz değildir diyor. Her şeyi anlattı. Ne demek? Dişini işini mideye yaptırmayın. Ağzınızda yeteri kadar çiğnediğiniz zaman, yavaş yavaş yediğiniz zaman iki tane şey oluyor. Bir tanesi midenizin aşırı performans göstermesine gerek kalmıyor. Bedende iki tane organ en çok enerjiyi götürüyor. Birincisi mide, ikincisi beyin. Mideyi çok çalıştırırsak enerji beyne gitmiyor. Kafa az çalışıyor demektir bu. Dolayısıyla kafamız çok çalışsın istiyorsak mideyi az çalıştırmamız lazım. O yüzden de çok fazla güzelce çiğneyip öyle yutmamız lazım. İkincisi de insan yemeye başladığında beyninin doyduğunu anlaması böyle bir 10-15 dakika sürüyor. Hızlı hızlı çiğnemeden yediğiniz zaman beyin anlayana kadar mide zaten şişmiş oluyor. Yavaş yavaş yediğiniz zaman beynin algılaması vücutla paralel hale geliyor. O yüzden nasıl yediğimizde psikolojik sağlığımız açısından çok önemli diğer kriterlerden bir tanesi. Üçüncü meselem. Bununla alakalı bir videom var, onu göstereyim ya. Ee, hangisi, hangisi? Şu sekizinci. Yani hayvanlar da bizim gibi olsaydı dünya nasıl olurdu? Yani bir dikkat çekmek için böyle bir şey hazırlanmış. Kendimiz yapıyoruz, kendimiz yapıyoruz. Sıkıntı. Peki hala geçelim. Üçüncü meselemiz spor meselesi. Hareket meselesi. Yağla, balla, börekle besleniyoruz. Vücudumuz inanılmaz şekilde şeker alıyor. Ama vücudumuzun bu aldığı şekeri ortaya çıkan enerjiyi atma ihtiyacı var. Afınıza sınarak şöyle basit bir örnek vereyim. Vücut bir yiyecek aldığında ikiye ayırıyor. Bir kısmını pusu olarak ayırıyor, bir kısmını enerji olarak ayırıyor. Şöyle bir insan düşünün, bir insan vücudun ayırdığı posayı atamasa vücudunda nasıl bir insan olur acaba? Nazik, sabırlı, anlayışlı, dikkatli, öğrenmeyi seven falan bir insan olabilir mi? Olmaz. Niye? Adamın derdi var yani vücudundan onu atması lazım bir şekilde. Aynı bunun gibi şayet enerjiyi de atamazsa nazik, sabırlı, akıllı, dikkatli, hoşgörülü falan bir insan olamaz. Niye? Bir patlayan enerji var, sağlıklı sağlıksız bir yere atacak o enerjiyi yani. O yüzden sağlıklı bir şekilde, sağlıklı bir zeminde vücudumuzun düzenli enerjisini boşaltması lazım. Bu işle ilgili olabilir ama özellikle masa başı iş yapan insanların bu enerjiyi masa başında atmaları mümkün değil. Yaptıkları işle atmaları mümkün değil. Metroya yürüyerek atmaları mümkün değil. Oturmak yeni bağımlılık, sitting is never smoking diye bir kavram var. Diyor ki, şehir insanı ortalama, Günde 9-10 saat oturuyor diyor. Sabah kalkıyoruz, otobüse biniyoruz, arabaya biniyoruz. Kalkıyoruz, iş yerindeki masamıza, sıra, okuldaki sıramıza oturuyoruz. Kalkıyoruz, evde bilgisayar başına, televizyon başına oturuyoruz. Bütün günümüz oturmakla geçiyor. Yattığımız, uyuduğumuz zamandan daha fazla oturuyoruz. Ama bu bize iyi gelmiyor. Çünkü vücudun, insanın fıtratında, tabiatında hareket etmek, vücudun ayırdığı enerjiyi boşaltmak meselesi var. Dolayısıyla e, düşünme becerileri anlamında da, duygusal düzenleme anlamında da yapılan bir sürü araştırma bize diyor ki, ha, günlük hayatında aktif olarak bedenini kullanan, hareket eden insanların öğrenme kapasitesi de artıyor, duygusal dengeleri de artıyor. Ama hareket etmezsek, büyük zamanımızı oturarak geçirirsek, vücudumuzu kullanmazsak bir süre sonra öğrenme de çok ciddi olarak olumsuz etkileniyor. E, duygusal düzenleme de bundan olumsuz zarar görüyor. O yüzden spor meselesi de çok önemli, bunu da hızlıca geçmiş oldum. Dönem çok önemli. Yani insanın hayatında dönemler var. İşte çocukluk dönemi, ergenlik dönemi, yetişkinlik dönemi, orta yaşlılık dönemi, yaşlılık dönemi. Her dönemin vazifeleri var. Her dönemin cevaplanması gereken soruları var. Daha çok genç olduğumuz için şu üç tane soruyu çözmemiz lazım. Çözmezsek bu dönemi bitiremeyiz. 30 yaşında ergen olmaya devam ederiz. Şu an gelişim psikolojisi kitaplarında ne yazıyor? Diyor ki ergenlik 9 yaşında başlar, 30 yaşında bitebilir diyor. Normalde 15 13'te başlıyordu, 18'de bitiyordu. Ama 50 yıl içinde yaş limiti, skalası inanılmaz değişti. Niçin? Sosyal ergenlik, psikolojik ergenlik dediğimiz bir şey var. Fiziksel ergenlikten tamamen bağımsız. Beden büyüyor, adam kocaman adam oluyor. Hanımefendi kocaman hanımefendi oluyor. 25-30 yaşına geliyor. Ama hala ergen gibi davranmaya devam ediyor. Halen ergen tripleri atmaya, ergen sorumsuzluğunu yaşamaya çalışıyor. Ergenlikle alakalı şöyle bir tanım var. Diyor ki ergenlik yetişkinlerin haklarına, çocukların sorumsuzluğuna sahip olmak istemektir diyor. Yani yetişkinlerin hakları gibi hakkım olsun. İstediğim zaman dışarı çıkayım, istediğim zaman gezeyim, istediğim kararı verebileyim. Ama çocukların sorumsuzluğu olsun, para getirmek, çalışmak falan zorunda kalmıyor. Bu ergenlik. Bakıyorsunuz 30 yaşında insan hala bunu istiyorsa bu ergendir. Bununla alakalı bir tane de şarkı var. Söylüyorum ben bu şarkıyı her yerde. Hep bana diye bir şarkı biliyorsunuzdur. Şarkının sözleri şöyle. Hem isteyip hem yapmadığım hayallerim gerçek olsa. Evli olsam, bekar kalsam, çok yiyerek zayıflasam, çalışmadan zengin olsam, sevgilimden ayrılmadan her gün bir aşk yaşasam, gizli olsa herkes bilse. Böyle ilginç bir bakış açısı. Sonunda da bunun sebebini söylüyor. Diyor ki, bedenim büyüdü ben çocuk kaldım diyor. Beden büyüyor, beden devam ediyor fiziksel gelişme, yatırım yediğimiz, içtiğimiz sürece beden büyüyor ama... Ruha yatırım yapmadığımız zaman o çocuk kalıyor. Ruha yatırım anlamında bu dönemde üç tane soruyu insanın sor cevaplaması lazım. Birincisi ben normal miyim? Bunu cevaplamak için de sağlıklı bir akran çevresi çok önemli. Çünkü ergenliğin başlarında anne babanın öğretmeni ne dinlen ziyade akranlarına bakıyor. Onlar nasıl davranıyor diye. Onlar en absürt şeyi yapsalar normal olabilmek için absürt şeyi yapmak istiyor. Ergenlik döneminin başında Sağlıklı olmak önemli değildir, normal olmak önemlidir. Mantıklı olmak önemli değildir, normal olmak önemlidir. Akıllı olmak önemli değildir, normal olmak önemlidir. O yüzden normal bir çevrede olmazsa normal olmak adına anormal davranışlar sergileyebilir insan. İkincisi ben kimin meselesi? Yeteneğim, ilgim, kabiliyetim ben Ahmet olarak, Mehmet olarak, Ayşe olarak nasıl bir insanım? Bunun sorunun cevaplanması lazım. Üçüncüsü ben nereye gidiyorum meselesi. Yani ne iş yapacağım, nasıl bir insanla evleneceğim, nasıl bir hayat tarzı geliştireceğim, nasıl bir görüşe sahip olacağım. Bunun inşa edilmesi lazım. Ama maalesef benim gördüğüm büyük oranda e, üniversitedeki arkadaşlarımız, benim öğrenciler hala şuradalar. Ben normal miyim? O yüzden devamlı şekil değiştiriyor arkadaşlarına göre. Ben kimime zaten gelememiş. Ben nereye gidiyorum? Kafada bir şeyler var ama daha uzun yol var oraya. Dolayısıyla dönemi de bilmek çok önemli. Şimdi... Fiziksel gelişimle alakalı 5 tane şey söyledim, psikopatolojiyle alakalı farkındalığımız olsun bir işaret varsa yardım almaktan geri durmayalım. Ee, uykuyla alakalı düzenli dengeli yeterli uyumaya dikkat ederim. Yemekle alakalı ne yediğimize, ne kadar yediğimize, nasıl yediğimize dikkat ederim. Sporla alakalı düzenli bir hareketi hayatımıza sokalım. Beşincisi de içinde bulunduğumuz dönemin yerine getirmemiz gereken vazifelerin sorumluluklarını yerine getirelim. İkinci mesele psikolojik gelişim meselesi. Psikolojik gelişim meselesinde, şuraya yine paralel, ben kimin meselesini çözmemiz gerekiyor. Nasıl bir insanım? Bu dünyaya kendimi nasıl konumlandırıyorum? Artılarım neler, eksilerim neler? Onları bildikten sonra kabul etmek, uyum sağlamak gerekiyor ve sevmek gerekiyor. Yani ilk başta nasıl bir insan olduğumu bileceğim, sonra bildiğim insanı kabul edeceğim, kabul ettiğim insandan da nefret etmeyeceğim, onu seveceğim. Bunun için de artılarımın, eksilerimin farkında olmam lazım. İsmet Özel'in harikulade bir şiir var bir Yusuf masalında. Diyor ki, başkalarının aşklarıyla başlıyor hayatımız ve devam ediyor başkalarının nefretleriyle diyor. Bu insanın kendisine yabancı olması, kendine küsmesi, kendinden uzaklaşmasıdır. Ve insanı eninde sonunda depresyona ve türlü sıkıntılara götürür. Çünkü Fransız bir sosyolog bunu çok güzel ifade ediyor. Diyor ki, depresyon insanın kendinden nefret etmesidir, kendine uzaklaşmasıdır diyor. Tanımadığı insandan, sevmediği insandan... E, yatırım yapmadığı insandan uzaklaşır insan, kendinden de uzaklaşması bu şekilde gerçekleşiyor. O yüzden insanın kendini bir konumlandırması lazım. Ben kimim? Artım ne? Eksim ne? Eksilerimden hangilerini düzeltebilirim? Artılarımdan hangisi de arttırabilirim? Buna bir bakması lazım. Öbür türlü iki tane sıkıntı oluyor. Bir tanesi artısını eksisini bilmediğinden dolayı yapamayacaklarını kendisinden beklemeye başlıyor. Kendini yanlış insanlarla kıyaslıyor ve onların yapacağını kendi yapması gerekenler gibi görüp devamlı hayal kırıklığı yaşıyor. Devamlı duvarlara tosluyor. Ya da yapabileceklerinin farkında olmadığı için bir türlü yapamıyor onları. Bir türlü gerçekleştirmiyor, zorlamıyor kendini. Bununla alakalı güzel bir hikaye var. Bir tane komutan ölmüş, iyi bir komutanmış. Demişler ki buna, sen demişler iyi bir adamdın, dile benden ne dilersen, dile bizden ne dilersen. Demiş ki, ben demiş, gelmiş geçmiş en büyük savaş stratejisi uzmanını tanımak istiyorum demiş. Dünya tarihinde gelmiş geçmiş en büyük savaş stratejisi uzmanı. <gülüyor> tamam demişler getiririz. Ondan sonra bu şimdi düşünüyor acaba kim gelecek? O mu gelecek? Bu mu gelecek? Aklında isimler var. Derken birisi geliyor, bu diyorlar. Diyor ki efendim diyor isminizi lütfeder misiniz diyor. Ben diyor Ahmet Bey diyor. Ahmet Bey, Ahmet Bey. Efendim diyor hatırlayamadım, siz hangi ordunun komandanıdınız? Komandanıydınız, hangi ülkenin lideriydiniz? Ne komandanı ne lideri diyor ben diyor ayakkabı tamircisiydim diyor. Dönüyor diyor ki bir hata var herhalde diyor ben diyor dünyanın gelmiş geçmiş en büyük savaş stratejisine sahip adamını tanımak istedim siz bana ayakkabı tamircisi getirdiniz diyor. Diyorlar ki bu adam dünyanın gelmiş geçmiş en büyük savaş stratejine sahip insandır ama hiç kullanmadı onu. Ayakkabı tamirciliği yaptı. Bizde de kim bilir neler var. Ama kullanmadığımız zaman, zorlamadığımız zaman, uğraşmadığımız zaman, işlemediğimiz zaman hiçbir anlamı yok. Hiçbir anlamı yok. Geçenlerde bir haber çıktı. Haber şu. Güney Amerika ülkelerinden bir tanesi bir balıkçı. Bir taş bulmuş. Fakir bir balıkçı. Taş çok güzel, renkli menkli bir şey. E, Yastığının altına uğur getirsin diye koymuş. 15 sene o taşla uyumuş. Uğur getirsin de zengin olayım diye. Sonra fark edilmiş ki o taş dünyanın tek parça en büyük incisi ve değeri 150 milyon dolar falan. Fark edilmediği zaman, işlenmediği zaman, kullanılmadığı zaman 150 milyon dolarla yan yana uyursunuz 15 sene sonra zengin olayım dersiniz. Olamazsınız. Sizin içinizde de bir yetenek, bir kabiliyet, bir ilgi varsa fark etmezseniz, işlemezseniz, sahip çıkmazsanız, kullanmazsanız öyle durur. Hatta durmaz gider, kaybedersiniz onu. O yüzden kendimizi bilmemiz meselesi en kritik meselelerimizden bir tanesi. Bu noktada iki tane çok önemli şey var. Birincisi kimseyle kendimizi kıyaslamayacağız. O ne yapmış, bu ne yapmış, nereye gitmiş, bu nereye gitmiş, hiç bizi ilgilendirmiyor. Bize uygun mu değil mi bilmiyorum. Onun yolu o, benim yolum başka olabilir. Onun yolu benim yolum olacak diye bir şey yok. O yüzden şu anda moda denilen saçma sapan bir kavram var. İnsanlar üniversite tercihlerini bile moda olarak seçiyorlar. Mesela şu anda Psikolojiye ve mimarla çok fazla talep var. Niye moda çünkü. Bize üniversite öğrencileri geliyor bize yüksek lisans yapmaya. Psikolojiyi bitirmişsin. Niye psikoloji okudun? Vallahi herkes onu seçiyordu. Ben de onu seçtim diyor. Peki niye bu alanda yüksek lisans yapmak istiyorsun? Herkes bu alanda yapıyor diyor. Bu kadar temel, basit, net yani. Bana uygun mu, değil mi? Seviyor muyum, sevmiyorum Yapabilir miyim, yapamaz mıyım? Hiç bununla alakası yok. Herkes yaptığı için yapıyor. Kıyas cehennemdir diyor bir büyük. Ne kadar kıyaslarsanız o kadar kendi kendinize eziyet edersiniz. Kıyas diye bir şey yok. Ben kendimi kendi üzerimde el almam lazım. Bir tane varım, bir taneye göre hareket etmem lazım. İkincisi de hepimizin hayatında eksiler var. Eksilere bakacağız, farkına varacağız, zorlamayacağız eksileri. Artı yapabiliyorsak yapalım, yapamıyorsak kavga etmeyelim, alalım, kabul edelim. Artılarımızı arttırmaya çalışalım. Bu noktada benim çok verdiğim bir örnek var. Videosunu seyrettirmeyeyim şimdi vaktimiz geçmesin. Bir adam, sizlere de seyrettirmişimdir muhtemelen. Adamın adı Nick Vujicic diye bir adam Avustralya'da. Adamın bir kafası var, bir gövdesi var. Eli yok, kolu yok, ayağı yok, bacağı yok. Öyle doğmuş adam. Bir kafa, bir gövde. Şimdi adam bakıyor eksilere. Bir sürü eksi var. El yok, parmak yok, ayak yok, bacak yok. Kol yok, hiçbir şey yok. Artılara bakıyor, bununla ilgili yapabileceği bir şey var mı? Yok, geç gitsin. Artılara bakıyor, ruh sağlığı yerinde konuşabiliyor. Tamam diyor, buradan yürüyeyim. Ruh sağlığım yerinde ve konuşabiliyorum. Başlıyor konuşma yapmaya. Şu ana kadar binlerce, on binlerce insana hitap etmiş. Videoları milyonlarca insan tarafından YouTube'da izlenmiş. Ve çağırmak istesek buraya, 3 tane şartı var. İşte yardımcılara beraber gelmek istiyor, özel araba istiyor, bir de iyi bir para istiyor. Hepsini kabul ettik. Gel desek bir seneden önce gün vermiyor. Bir senesi dolu adamı Eli kolu ayağı bacağı olmayan bir adam. Dünyanın her yerini geziyor. O minlerce milyonlarca insana ilham oluyor. Nasıl oluyor? Eksilerine bakmıyor adam. Artıkların üzerinden gidiyor. Kavga etmiyor. Ne yapabileceğini biliyor. Ne yapamayacağını biliyor. Futbol yarışmasına gitmiyor. Ben konuşabilirim. Konuşmaya başlıyor. O yüzden ruh sağlığımız yerinde olsun için ilk başta artımız eksimiz ne? Bileceğiz. Uyum sağlayacağız. Kabul edeceğiz. Sonrasında da İfadelerimizi, ifade gücümüz üzerine çalışacağız. İfade gücümüzle alakalı iki tane temel şey var. Birincisi duygularımızı, düşüncelerimizi, ihtiyaçlarımızı bir kırmadan ifade etmek gücüne sahip olmamız lazım. İkincisi kırılmadan ifade etmek gücüne sahip olmamız lazım. İki tanesinden birini yaşıyoruz genelde. Ne oluyor? Duygum var, düşüncem var, ihtiyacım var. Özellikle yakın çevreme, anneme, babama, sevdiğim insanlara kırarak ifade ediyorum. Ben böyle istiyorum, buna ihtiyacıma, böyle düşünüyorum diyorum. Yabancı olan, uzak çevredeki insanlara da genelde kırılarak ifade ediyorum. Arkadaşım istediği, istemediğim bir şeyleri yapar hale geliyorum. İhtiyaçlarımı görme hale geliyorum. Düşüncelerimi söyleyemez, ifade edemez hale geliyorum. İkisi de bende sıkıntı olur. O yüzden psikolojik sağlık açısından en önemli şeylerden bir tanesi, insanın duygusunu, düşüncesini, ihtiyacını Kırmadan kırılmadan ifade etmesidir. Zor bir şeydir ama uğraşılsa insan mesafe kat eder. Çok hızlıca geçiyorum. Biraz yavaş gittiğimin farkındayım. Çok önemli bir şey bu. Görmek meselesi. Hayatı bizatihi insanın kendi tecrübe etmesi meselesi. Hayatı kendisinin kendisi için yaşaması meselesi. Başkalarına göstermek için değil. Görünmek için de değil. Görmek için. Bir tane yazı okudum, Müstahar isimle yayın yapan yazarları anlatıyor. Binlerce sayfa yazmışlar ve isimleri Müstahar, kendilerini kimse bilmiyor. Veya sokakta tanımıyorlar. Başka isimle biliyor herkes onları. Niçin böyle yazmışlar? Şöyle açıklıyor, diyor ki görmekten o kadar büyülenmişlerdi ki görünmek dert değildi onlar için. Görmekten o kadar keyif almışlardı ki, Gördüklerini yazmak onlara yetiyordu. Görünmüşler, görünmemişler, bilinmişler, bilinmemişler hiç önemli değil. Görmenin bize yetebilmesi lazım mutluluğumuz, huzurumuz anlamında. Görünme derdine düşersek o görünme derdinin sonu yok. Hep görüneyim, herkes görsün, o da görsün, bu da görsün, o da beğensin, bu da beğensin. Bitmez bir hastalık haline gelir. Gelirken bir şiir okudum. Said Yavuz diye bir dostumuz var, çok sevdiğim bir arkadaşımdır, Afrika'da şimdi. Onun bir şiiri. Görmekle alakalı şöyle diyor. Öyle yüzler var ki ölümden sonrasına açılır. İyi gözlerin var demek görmemişsen. Çünkü keskin bakışlar önler dalgınlığı. Dalamazsan çıkaramazsın dibe batmış o kendini. O kendini balçağa bulanmış. Çünkü dalmazsan kaçırmazsın fırsatları. Dalmazsan kendini unutmazsın bir insanda. Kalbin yerinde mi diye hiç bakmazsın. Öyle bir bakmalıyız ki Keskin gözlerle bir şeyleri yakalamak ve birilerine göstermek için değil, ara ara dalarak kendimiz için, kendi huzurumuz için, kendimizi görmek için, kalbimizi kontrol etmek için, birinde kaybolmak için. Kendi hayatımızı kendimiz tecrübe etmek için, başkalarının hayatını başkalarının gözünden tecrübe etmek için değil. Kendisini unutan insanları görüyoruz. Ömürlerini, saatlerini, günlerini, aylarını dizilerin önünden kaybediyorlar. Dizlerdeki sevinçlerle mutlu oluyorlar, üzüntülere ağlıyorlar. Oradaki heyecanlarla heyecanlanıyorlar. Ama senin hayatın ne oldu bu arkadaşım? Senin hayat gitti, gidiyor. Senin hayatının bir neşesi, senin hayatının bir sevinci, senin hayatının bir üzüntüsü nerede? Yok, kaybettin. Bomboş bir hayat yaşanmış oldu sonunda. Twitter'da o ne demiş, Facebook'ta kim ne paylaşmış, Instagram'da kim nereye gitmiş, bana ne? Ne yapacağım ben bunu? Gün sonunda ben ne yaşamış oluyorum, ben ne tecrübe etmiş oluyorum? Benim hayatımda ne değişiyor, kalbimde ne değişiyor acaba? Kaybediyorum, kendi hayatımı kaybediyorum. O yüzden psikolojik gelişim anlamında sağlıklı bir insan olmak istiyorsak en çok dikkat etmemiz gereken şey, görünme derdine düşmeden ya da başkalarını görme derdine düşmeden kendi hayatımızı görebilmemiz, kendi tecrübemizi yaşayabilmemiz meselesi. Bugün kendime ne kattım, ne kazandım, ne öğrendim, ne yaptım, ne yaptım ya, ne yaptım, ne ürettim, ne kaldı benden geriye? 10 tane Facebook hesabı kaldı. Binlerce takipçim var. Binlerce insanı takip ediyorum. 10 yıl böyle yaşasa insan, 50 yıl böyle yaşasa ne olmuş olur? Biraz bu noktada dikkatli olmamız lazım. Bunun için de yapmamız gereken 5 tane mesele var. Zor bir şey söyledim çünkü. Şimdi bu adam böyle konuşuyor ama bir şekilde sosyal baskı var. Gördün mü şu paylaşımı diyor. Niye beğenmedin benim paylaşımı diyor. Niye benim arkadaşlarımı kabul etmedin diyor. Bir sosyal baskı var. Bunun altından nasıl geleceğiz şu beş şeyle geleceğiz. Siz kullanıyor musunuz? Kullanıyorum. Kullanıyorum. Kullanmakta problem yok, kullanmayalım demiyorum. Kaybetmeyelim kendimiz diyorum. Kendi hayatımızı kaybetmeyelim diyorum. Beş tane meselemiz var. Birincisi irade meselesi. İrade meselesi en kritik meselemiz. Bununla alakalı çokça araştırma var, bir tanesini söyleyeyim. E, psikolojide birçok e, algıyı yerinden oynatmış bir araştırma. Her yerde anlatıyorum bunu, size de anlatacağım. Anaokul çocukları var. Anaokul çocuklarına lokum veriyorlar. Teker teker alıyorlar, otutturuyorlar, Bir lokum koyuyorlar önlerine. Diyorlar ki burada bir lokum var. İstersen şimdi yiyebilirsin. Ama beş dakika bekleyebilirsen bir tane daha lokum vereceğiz sana diyorlar. Ve çocuğu yalnız bırakıyorlar. Çocuk lokumla karşı karşıya kalıyor. Bazısı alıyor, yiyor. Bazısı biraz sabrediyor, yiyor. Bazısı lokum burada, çocuk burada, deli gibi canı çekiyor, elinin ucunda, etrafta kimse yok. Bakıyor, yaklaştırıyor, uzaklaştırıyor, döndürüyor, yalıyor, çimcikliyor, yemiyor. Lokum burada, kafasını değiştiriyor, dikkatini dağıtmaya çalışıyor. Aklına gelmesini şarkılar söylüyor. Etrafında geziyor, yemiyor. Beş dakika bitiyor. Öğretmenler geliyor. Lokum yiyen çocuklara bir şey vermiyorlar. Lokum yemeyen çocuklara bir tane daha lokum veriyorlar. İsmini yazıyorlar, hiçbir şey yapmıyorlar, hiçbir şey demiyorlar. Ve bu çocukları 20 sene boyunca takip ediyorlar. İki kere iki dört ettiği kadar açık net şunu görüyorlar. Beş dakika kendini kontrol edebilip, ...hazlarını erteleyebilip dürtlerine hakim olabilen çocuklar, daha iyi okullarda okumuşlar, daha iyi işler bulmuşlar, daha mutlu evlilikler yapmışlar, hayatlarından tatminleri daha yüksek. Beş dakika kendini kontrol edemeyen çocuklar, ilk kere iki dört ettiği gibi yine daha kötü okullar, daha kötü işler, daha kötü ilişkiler, daha mutsuz bir hayat var. Dolayısıyla bu araştırma çok eleştirilmiş, farklı farklı kültürlerde, farklı farklı yaş gruplarında yapılmış. Hatta şöyle bir çalışma bile var. Lokum yiyen çocuklarla yemeyen çocukların diş sağlığı. Tabii ki yemeyen çocukların diş sağlığı daha iyi. O bile çalışılmış yani. Diş sağlığı bile çalışılmış. Netice şu. İnsan kendini kontrol ettiği oranda insan. Hazlarını erteleyebildiği kadar insan. Dürtülerine hakim olabildiği kadar insan. Ama zor bir şey bu. Nasıl yapacağız? Ciddi bir irade eğitimi gerekiyor. İrade ile alakalı bir meseleyi gündemimize almamız lazım. İki sene önce ben burada iradeyi anlattım. Dinleyen var mıydı? ...yoktu. Demek ki bir, bir sonraki seminerde... ...iradeyi anlatmamız lazım. Bir sonraki seminerde o zaman irade meselesini konuşalım. Çünkü iki kişi dinlemiş sadece. Geçmiş konu. İrade meselesini gündemimize alalım. Nasıl kendime hakim olabilirim? Nasıl dürtülerimi kontrol edebilirim? Nasıl hazlarımı erteleyebilirim meselesi? Bu önemli bir mesele. İkincisi... ...hepimizin... ...özleşim kurmamız gereken... ...bir insana ihtiyacımız var. Bir kahramana ihtiyacımız var. Onun gibi olmaya özlediğimiz, istediğimiz, arzuladığımız... ...bir büyüye ihtiyacımız var. Yaşayan olabilir, yaşamayan olabilir. Hiç problem değil. Ama bir kahramanımız olacak. Ona benzemek isteyeceğiz. Ondan alacağız, alacağız, alacağız bazı özellikleri. Bittiğinde başkasını seçeceğiz, başkasına benzemek isteyeceğiz. Ondan alacağız, alacağız, alacağız özellikleri. Ötekine geçeceğiz. Kahramanlarımız, yaşımız değişikçe değişecek. Özelliklerimiz değişikçe değişecek ama yolumuzu gitme noktasında bize çok ışık tutacaklar. O yüzden bir kahramanımız olsun. Kahramanımız olsun. Bakın. Bu noktada Fuat Sezgin hocayı ben çok örnek alırım. Fuat Sezgin hocayı tanırsınız. Yaşayan en büyük bilim tarihçisidir dünyada. 1940'lı yıllarda üniversiteye başlıyor. Almanya'dan bir hocası var. Hocasını hayran, hocasına gidiyor. Diyor ki hocam diyor ben sizin gibi olmak istiyorum diyor. O zaman diyor hemen Arapçayı öğren diyor. Bilim tarihi okuyacaksan Arapçayı bilmen gerekiyor diyor. Hoca Arapçayı okumaya öğrenmeye çalışıyor o sırada 2. Dünya Savaşı patlıyor. Türkiye savaşa girmiyor ama üniversite 6 ay tatil ediliyor. Üniversite 6 ay tatil edilmiş. Fuat Sezgin hoca bunun üzerine Arapça öğrenmek için internetteki dil öğrenmesitlerinden birine giriyor. Oradan dili öğreniyor. Desem inanmazsınız. Çünkü 1940. Ne internet var, ne kitap var, ne hoca var, ne kurs var. Hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok ya. Nasıl öğrenecek hoca? Arapçayı. Hocası öğren demiş. Evde bir tane İbn Kesir tefsiri var. 18 cilt. Hoca doğuz Arapça bilmiyor. Ama hoca öğren dedi öğrenmesi lazım. Oturuyor günde 18 saat onu okuyor. Dışarı hiç çıkmıyor. 6 ay boyunca hiç çıkmıyor. Oturuyor günde 18 saat. Diyor ki ilk başta hiçbir şey anlamıyordum diyor. Bir şeyler var ama anlamıyorum diyor. Böyle 3-4 ay geçti biraz anlamaya başladım diyor. 6 ayın sonunda gazete okur gibi okuyordum diyor. Ondan sonra... 6 ayın sonunda üniversite açılıyor, hocasının yanına gidiyor. Hocası diyor ki Arapça öğrendim diyor, öğrendim efendim diyor. Mazeret sunmuyor. Ya savaş oldu benden ne bekliyorsun demiyor. Nasıl öğreneyim demiyor. Öğrendim diyor. Hocası bir metin veriyor, oku diyor, tercüme ediyor. Bir tane Türkçe metin veriyor, bunu tercüme et diyor, tercüme ediyor. Olmuş ama diyor, insanın her yıl bir dil öğrenmesi lazım diyor. <gülüyor> huysuz, hoca da huysuz yani. Kendisi öyle çünkü. Fuat Sezgin Hoca şöyle diyor. Ben diyor hocamın talebesi olamadım. Hocamın dediği gibi her yıl bir dil öğrenemedim diyor. Efendim diyor kaç diye biliyorsunuz? 24'ten ancak biliyorum diyor. Şimdi Fuat Sezgin hocayı kahraman olarak alırsanız kendinize İngilizceyi nasıl öğreneceğim derdine düşmezsiniz. Niye? Bir ufuk çünkü adam. Nitekim onun da ufkunu hocası açmış. Tamam 24 tane dil öğrenmeyin ama 3 tane öğrenin bari ya. 24 tane istemiyoruz ama 3 tane olsun bari. Der insan onu kahraman olarak alırsa. Kahramanlar bizim ufkumuzu açar, heyecanımızı artırır, motivasyonumuzu yükseltir. O yüzden kahramanlara hep ihtiyacımız var. Yaşayan olursa daha iyi olur. Üçüncüsü rehber meselesi. Rehber meselesi nedir? Rehber meselesi şudur. İnsanın bir büyüye ihtiyacı vardır. Büyük görmeden büyümez insan, büyüyemez. Büyüğün oturmasından, kalkmasından, insanlarla ilişki kurmasından, hayata bakışından beslenir. Farkında olsun olmasın beslenir. Ona fikirlerini anlatmaktan, onun yanında sessiz düşünmekten ilerler. O yüzden düzenli görüştüğümüz, bakışına görüşüne inandığımız bir büyüğümüz de olsun. 5 yaş büyük olabilir, 10 yaş büyük olabilir, ne kadar isterseniz artık. Ama kendinizden büyük birisiyle sadece akranlarınızla görüşmeyin. Kendinizden büyük birileriyle muhakkak görüşün, ahbaplık edin, konuşun, sohbet edin, dertleşin, fikirlerinizi anlatın vesaire. Böyle bir büyüğe ihtiyacımız var. Dördüncüsü, Refik meselesi. Büyüklerin çok güzel bir sözü var. Diyor ki, evvel Refik, Sümmet Tarik diyor. Önce Refik yol arkadaşı, sonra yol diyor. Yol arkadaşı olmadan yola çıkılmaz. Yolanın tehlikeleri var. Kurdu var, kuşu var, hırsızı var, arsızı var. Yola çıkacaksanız önce yol arkadaşı bulacaksınız. Bir hedefim var, biri idealim var, bir rüyam var. Kimle gerçekleştireceğim bunu? Tek başıma yapmam zor. Bir tane Refik'im olacak, onunla beraber çıkacağım. Bu konuda bir tane arkadaşım var benim. Şimdi günlük hayatta... İstediğim kadar kitap okuyamıyorum. Bu arkadaşıma dedim ki sen dedim istediğin kadar kitap okuyabiliyor musun? Okuyamıyorum dedi. Ben de okuyamıyorum dedim. Ne yapalım dedi. Dedim ki biz refik olalım dedim. Nasıl olacak dedi. Dedim ki pazartesi günü sabah 6.30 7.00'de buluşalım. Bir saat kitap okuyalım dedim. Tamam dedi. Biz bununla buluşuyoruz. Arkadaşlar duydular. Siz buluşup kitap okuyor musunuz dediler? Evet dedim. Aynı kitabı mı okuyorsunuz dediler? Yok dedim. Aynı kitabı okumuyoruz. Biriniz okuyor, ötekiniz dinliyor mu dediler? Yok dedim. İkimiz de ayrı ayrı okuyoruz. Peki okuyup birbirinize mi anlatıyorsunuz dediler. Yok herkes kendi kitabını okuyor. E niye bir araya geliyorsunuz dediler. Çünkü bir araya gelmezsek okumuyoruz. Okumuyoruz yani. Uyumak daha tercih edilir bir şey oluyor. Başka bir şeye daha tercih edilir bir şey oluyor. Ama pazartesi sabahı 6.30'da o geldiyse ben utancımdan, ben geldiysem o utancından mecbur kitap okuyor. Ben gelmesem okumayacak, o gelmese okumayacağım. Refiklik böyle bir şeydir. Birbirimizi destekleriz, besleriz, ileri götürürüz. Kendi kendimize kaldığımızda yapmayacağımız şeyleri birbirimize yaptırırız. O yüzden de fiğe ihtiyacımız var. Peki, güzel bir söz var. Diyor ki, un var, yağ var, şeker var, helva yapsana diyor. Şimdi irade var, kahraman var, rehber var, refik var. E bir hedefiniz de olsun yani. Bir idealiniz de olsun, bir rüyanız da olsun, bir amacınız da olsun. Ama hedefle alakalı, idealle alakalı, rüyayla alakalı bilmemiz gereken çok önemli bir şey var. O da şu. Bu yılbaşı geliyor şimdi. Amerika'da falan yılbaşı olağanüstü bir olaydır. Herkes yılbaşına yeni niyetlerle girer. Bu yıl şöyle bir insan olacağım diye. Araştırma yapılmış. Yeni yıla niyetlenen insanların %93'ü patlıyor. Hiçbiri gerçek olmuyor dediklerinin. Niçin? Çünkü bir yıllık hedef koyuyorlar. %7'sinin patlamıyor çünkü bir yıllık hedef koymuyor onlar. Bir haftalık bir aylık hedef koyanlar patlamıyorlar. %7 onlar. Büyük büyük hedefler, 10 yıllık, 20 yıllık hedefler koyan insanlar patlıyorlar. O yüzden kurtaracaksak bugünümüzü kurtaracağız. Kurtaracaksak bu haftamızı kurtaracağız. Hadi çok kapasiteliyim, inanılmaz güçlü bir adamım falan bu ayını kurtar. Ama daha öteye gittim mi patlıyor insan. O yüzden günlük hedefler koymak işe yarar. Bugün nasıl bir insan olmak istiyorum? Sabah uyandık, bugün neler yapmak istiyorum? Bugünkü hedefim ne? Bugün ne yapacağım? Hangi noktaya geleceğim? Çok güzel. Bu hafta hangi noktaya geleceğim? Bu ay hangi noktaya geleceğim? Bu yapılabilir bir şeydir. Ama 10 yıllık hedefler belirlediğimiz zaman en patlarız. O yüzden hedef de çok önemli. Psikolojik sağlık açısından çok önemli. Çok sevdiğim bir söz var. Yeri gelmişken yine tekrar edeyim. Diyor ki Benjamin Franklin, insanların çoğu 25 yaşında ölürler, 75 yaşında gömülürler diyor. Ne demek? Hedef yok. İdeal yok, rüya yok, amaç yok, ruh öldü gitti demektir. Sonra makine yaşıyor, otomatik. Sabah kalkıyor, akşam yatıyor. İşe gidiyor, alışveriş merkezine gidiyor, taat gidiyor, bitti. Herkesin yaptığını yapıyor. Amaç, hedef, ideal, rüya olmadığı zaman ruh bitti demektir. O yüzden ruhumuzu öldürmemek için bir hedefimiz olacak, bir anlamımız olacak, bir heyecanımız olacak. Bu da psikolojik gelişim anlamında çok önemli. Bir diğer mesele, e, duygu meselesi. Duygularımızı yönetme meselesi. Duygularımızı yönetme derken neyi kastediyorum? Şunu kastediyorum. Hepimizin temelde duyguları var. Ve bu duyguları yok sayamayız. Yokmuş gibi davranamayız, bastıramayız. Bir yerden çıkar patlarlar. İdeal olan ne? İdeal olan bu duyguları yönetmek. Ama nasıl yöneteceğiz? Mesela, öfke diye bir duygumuz var. Yok sayabilir miyiz? Hayır, öfkeleniriz. İlla ki öfkeleniriz. Bu öfkemizi yapıcı mı yapacağız, yıkıcı mı yapacağız? Ne demek? Şöyle... Yıkıcı öfke, bize de başkasına da zarar veren öfkedir. Yapıcı öfke, bize de başkasına da iyi gelen öfkedir. Hem bana hem başkasına iyi gelen öfke ne olur? Şu olur, öfke insanda bir enerji açığa çıkartıyor. Bu enerjiyle ne yapacağım? Hiçbir şey yapamıyorsam kimseye zarar vermem. Ahmet Tanpınar'ın huzurunda geçiyor zannediyorum. Diyor ki, ne zaman öfkelense caminin bahçesindeki kocaman taşı kucağına alır, bir oraya bir buraya taşırdı. Niye adamda bir enerji açığa çıktı? Kimseye bulaşmaması lazım, taş taşıyor. O efke sağlıklı bir şekilde boşaltılsın diye. Başka yolları da var. Mesela bundan dört sene önce Michael Baum diye bir adamın seminerine katıldım. Donald Michael Baum, dünyada şu anda yaşayan Kanadalı bir adamdır. En büyük travma uzmanlarından bir tanesi. Üniversitedeydi, baktım ki başka bir tane derneğe geçmiş. Vakfın araştırma merkezinin başına geçmiş. Allah'a dedim bu adam niye buraya geçmiş? Derneğin adı da Lezli Ant şiddete karşı birlik derneği gibi bir şey öyle. Bildiğim bir hükümet derneği büyük, olağanüstü bir dernek falan da değil. Merak ettim bu Lezli derneği ne derneğidir diye. Araştırdım. Hikayesi şu. 1993 ya da 94 yılında 14 yaşında Lezli diye bir kızcağı sokakta yürürken Amerika'da bireysel silahlanma çok malum. Ee, serseri bir kurşunun hedefi oluyor, ölüyor. 14 yaşında bir kız, sebepsiz yere, kendi bilmez bir adamın silahından çıkan, amaçsız bir kurşunun e, kurbanı oluyor ve ödüyor. Anne baba çok üzülüyorlar. Sadece üzülmüyorlar, öfkeleniyorlar. O kadar öfkeleniyorlar, o kadar öfkeleniyorlar, o kadar öfkeleniyorlar ki, bu öfkeyle aldıkları bütün tazminatı, bir vakıf kurmaya yatırıyorlar. Ve bu vakıf Amerika'da şiddet eylemlerinin azalması için harikulade çalışma yapıyor. Özellikle akademik anlamda en güzel makaleler, en güzel çalışmalar bu vakıf üzerinden üretiliyor. Michael Baum'da dünya kadar para verip üniversitede ayırmışlar, Kanada'dan Amerika'ya getirmişler. Öfke böyle olur. Öyle bir öfkelenirsiniz ki hem siz çocuğunuz için iyi bir şey yaptığınızdan dolayı içiniz rahat eder, hem insanlık da bu öfkenizden fayda görür. Öbür türlü, bu adam e, aldığı tazminatla bir silah alsaydı, kiralık katil usta, serseri kurşunu atan adamı öldürürse ne olurdu? Kendi hayatında yakardı, kızına da hiçbir faydası olmazdı vesaire vesaire. Ama o kız cihazı, bakın dünyanın öbür ucunda bugün hatırlıyoruz, güzel bir şey. O anne babanın emeğini hatırlıyoruz, güzel bir şey. O anne babanın kurduğu vakıftan üretilen malzemeden bir sürü insan istifade ediyor, güzel bir şey. Öfke böyle olur. İkinci mesele... Mutluluk meselesi. Hepimiz mutlu olmayı istiyoruz. iyi hissetmeyi istiyoruz. Ama bunun da iki tane yolu var. Bir tanesi zevk, bir tanesi huzur. Zevk o anda olan, benden başka kimsenin işini bir şey. Huzur devam eden ve başka insanlara da faydalı olan şey. Çok basit bir örnek vereyim ne demek istediğimle alakalı. İnsanın beyinde bir bölge var. Bu beyindeki bölge, çikolata yediğinizde uyarılıyor. İyi hissediyorsunuz kendinizi. Mutlu et kendini diyerekten var ya. Ondan. Niye? Çikolata yediğiniz zaman beyinde bir bölgeye isabet ediyor. O bölge uyarılıyor. Kendinizi böyle bir iyi hissediyorsunuz. O bölge başka ne zaman uy uyarılıyor? Prososyal davranış yaptığınız zaman. Türkçesi iyilik yaptığınız zaman. Şimdi ben mutlu olmak istiyorum. Iyilik, i̇yi hissetmek istiyorum. Önümde iki tane alternatif var. Çikolata mı yiyeyim birine iyilik mi yapayım? Sonuç aynı sonuç. Duygumu yöneteceğim. Tamam çikolatayı kesmeyelim ama. Başka yolu da var mutlu olmanın, başka yolu da var iyi hissetmenin. Mutlu olmak istiyorsan iyilik yaparak mutlu olabilirim, faydalı olarak mutlu olabilirim, ışığımı başka insanlara ulaştırarak mutlu olabilirim. Bunu da bir kenara yazmamız lazım. Duyguyu yönetmenin bir boyutu bu. Sadece yemeğe vererek kendim mutlu olmam. Ketçaba boğarak, çikolataya boğarak, cipse boğarak mutlu olmam bunu bilmemiz lazım. Bir diğeri şaşkınlık meselesi. İnsan şaşırmak ister temel duygularından bir tanesidir. İki tane boyutu var. Tecessüs, tefekkür. İkisi de aynı ihtiyacı karşılar ama birisi insanın hiçbir işine yaramaz, bir tanesi insanı çok işine yarar. Nedir aradaki fark? Şudur. Merak etmek istiyorum, şaşırmak istiyorum. Birincisi Facebook'a gireceğim, o onunla çıkmış, aa yapacağım. Bu burada yemek paylaşmış, vah vah vah yapacağım. Haberlerde bu bunu bıçaklamış, bu bunu aldatmış, şu şunu kandırmış, bu bunu dolandırmış, vah vah vah yapacağım. Şimdi şurada şöyle olmuş, o falan yapacağım, şaşkınlık merakımı karşıladım. Bir de dünyayı, kainatı, insanları, ilişkileri, kendi alanımdaki temel bilgileri öğreneceğim, ona şaşıracağım. Hangisi beni ileri götürüyor, hangisi geri götürüyor? Einstein'ın çok güzel bir sözü var, diyor ki, ben de diğer insanlardan farklı olan tek anormal taraf merakımdır, diyor. Einstein öyle bir hayat yaşamış ki öldüğünde beynini 200 bilmem kaç parçaya ayırmışlar. Bu adamda farklı olan ne diye. O kadar merak edilmiş. Kendisi ölme önce söylemiş. Bendeki tek anormal taraf merakımdır diyor. Hepimizde olan şaşkınlık duygusu, merak duygusu bende de var. Ama ben onu yönettim. Onu merak ettim, peşine düştüm. Günlerimi, saatlerimi, aylarımı verdim. Ömrümü verdim. Biz ne yaptık? O kimle çıkmış, bu nereye gitmiş, şu ne paylaşmış, bu nereye gitmiş? O bizi bir yere götürmeyecek. O yüzden şaşkınlık duygumuzda yönetmemiz lazım. Dördüncüsü, Korku temel duygusu, bu korku temel duygusu anksiyeteye de sebep olabilir, motivasyona da sebep olabilir. Bir şeylerden korkmasak sabah yataktan kalkmayız. İyi bir insan olmamaktan korkabiliriz, bilgili bir insan olmamaktan korkabiliriz, aç kalmaktan korkabiliriz, bir yere gelememekten korkabiliriz, annemizden korkabiliriz, ondan korkarız, bunlar. Bir şeyler bizi harekete geçiriyor. Her yaptığımızın işin arkasında esasında bir parça korku var. Yapmazsam şöyle olur korkusu var ve bu bizi harekete geçiriyor, güzel bir şey. Ama tam tersi olabilir. Korku kontrol edilmez, yönetilmez, büyütülürse o işi hiç yapamasa hale gelebiliriz. Mesela en basitinden sınav kaygısı meselesi. Sınavdan o kadar çok korkarım ki ne kadar çalışsam çalışayım, sınav anında hiçbir şey aklıma gelmez. Kitlenir kalırım. Böyle beni strese, sıkıntıya, kitlemeye götürebilir. Ya da beni harekete geçebilir. O yüzden hepimiz bir şeylerden korkuyoruz. Bu korkuyu yönetirsek motivasyon olur. Yönetmezsek anksiyete vesaire olur. Şimdi 2:20, 20 geçiyor. 1 saat 20 dakikadır konuşuyorum. Sabrınızı çok zorladığımı farkındayım. Önümde 3 tane daha konu var. Ama müsaade ederseniz ben bunu bir dahaki ay görüşmemizde anlatayım. Çünkü çok şey anlatıp az şey kalsın istemiyorum. Az şey anlatayım, çok şey kalsın istiyorum. Sizin için uygunsa bugün bu şekilde bitirelim. Önümüzdeki ay zaten beraberiz değil mi? Sözleştik, önümüzdeki ay görüştük. Çok teşekkürler. O zaman sabrınız için çok tekrar çok teşekkür ediyorum. Bitirmeden önce bir şey söyleyeyim, son, son bir şey. Bu dönemde en büyük sıkıntımızın, çok şeyi az bilmek olduğunu düşünenlerdenim. Her şeyden haberimiz var ama parça parça parça parça haberimiz var. Bugün ben mümkün olduğu kadar az temel şeylerden bahsetmeye çalıştım. Bu az şeyleri çok bilirsek hayatımıza çok arayacak. Ne kadar yaparsak o kadar faydasını göreceğiz. İnşallah siz de uygularsınız. Hayatınızda güzel güzel faydalarını görürsünüz. Tekrar çok teşekkürler, sabrınız.